Şeytanın racim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain Son gördüğümüz ayeti kerimelerde Cenab-ı Allah ikinci ayeti kerimeden itibaren başlayacak olursak Fe ve rabbike len eselennehum ecmain diye başlıyor Rabbine yemin olsun ki biz onların hepsine soracağız. Tehditler ne kadar insanı sarsıyor görüyor musunuz? Kur'an'a itirazı olan, Kur'an'ı reddeder, Kur'an'ı Allah'ın gözettiği maksatlara aykırı olarak ...bilerek, tahrif ederek, saptırarak yorumlayan ve en önemlisi, Kur'an'ın bir kısmını iyi kabul eder, bir kısmını kabul etmeyiz diyen, Kur'an'ı kısımlara, farklı farklı hükümlere ayıran, farklı hükümlere ayırandan kastımız şu, Kur'an'ın bu bölümünün hükmü dünya ile ilgilidir, biz Kur'an dünyamıza karşısını istemeyiz. Kur'an'ın bu bölümünün de hükmü... ...din, vicdan ile ibadetle alakalıdır. İsteyen ibadetini yapsın... ...istediği gibi inansın, karışmayız. Yalnız o bizim dünyamıza karışmaya kalkışmasın. Bu şekilde Kur'an'ı parçalayanları... ...hepsine... ...soracağız. Öyle ya... ...Cenab-ı Allah sana bir kitap indirecek... ...sana değer verecek... ...sana kıymet biçecek... ...doğru yolu göstermek için... ...peygamber gönderecek... ...o peygamber sana bu doğruyu... ...ulaştırmak için türlü türlü... ...zorluklara tahammül edecek... ...Cenab-ı Allah lütfedip... ...seni muhatap kabul edecek... ...ve sen... ...bu kitabın bir kısmını... ...kabul ediyoruz, bir kısmını... ...hayatımıza sokmak istemiyoruz diye... Maazallah yüzsüzlük göstereceksin, böyle olmadık çirkin bir şekilde Allah'ın lütfuna bu şekilde karşılık vereceksin ve o iyi, iyi bir şey olmaz yaptığın yanında kar kalacak desin. Öyle mi? Öyle demiyor. Fe ve rabbike len es'elennehum ecma'in. Onların büyük puslarına da küçüklerine de, önderlerine de şeflerine de hepsini sorgulayacağız. Küçüklerinin büyükler hiç ayrım gözetmedi. Hepsini sorgulayacağız. İstisna yok. Hepsine sorgulayacağız. Nelerden? Havadan sudan, onlarla alakaları olmayan işlerden? Hayır. Amma kanu ya'melun ...yapıp ettiklerinden soruluyor Onları Resulullah. Onları sorumlu, sorumlu tutacağız. Peki onlar böyleyken... ...sen... ...onlar böyle davranıyor diye... ...davandan... ...vazgeçmeye mi kalkışacaksın? Böyle bir şey olmaz. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah? Fesda <Sessizlik> bimetumar. Sen, sana emr olunanı açıkça bildir. Sana verilen emrin doğrultusunda yürümeye devam et. Namazda olsun, başka vesilelerle olsun. Kur'an'ı ve ahkamını açıkça ilan et. Hakkın ne olduğunu, batılın hangisi olduğunu da açık açık ortaya koy. Ta ki kimse için ortada bir kapalılık kalmasın. Hak nerede, batıl nerede, kimse tereddütte kalmasın. Burada hatırıma şu geldi. Cenab-ı Allah peygamberine öğrettiği hakkı önce öğrettiği ...sonra açıklamasını emretti. Dolayısıyla... ...bu dinin ilmini bilenlerin... ...bildiklerini... ...bütün imkanlarıyla... ...doğru şekliyle... ...eyip bükmeden, saptırmadan... ...olduğu gibi açıklamak yükümlülükleri vardır. İki... Bizim bu dini tebliğ edebilmemiz için dini öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü Cenab-ı Allah peygamberine önce öğretti, sonra da ona öğrettiklerini açıklamasını emretti. Dolayısıyla işinizi gücünüzü bırakın dini öğrenmeye koyulun demeyeceğim. Belki bunu yapması gerekenler de olabilir. O ayrı bir konudur. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu ayet kelimeler kerimeden hareketle. Kalan vaktinizi ya İslam'ı öğrenmekte harcayacaksınız veya İslam'ı insanlara tebliğ etmekte. Vaktinizi bunlarda değerlendir. Dini öğrenmek nafile ibadetten bile daha önemli. Hmm. Çünkü ilim öğrenmek farzdır. Nafile ibadet zaten nafiledir. Nafile ibadetin faydası yalnız o ibadeti yapana aittir. Öğrenilen ilim hiçbir zaman şahsın kendisinin sınırlarında kalmaz. Onu aşar başkalarına da faydalı olur. Ama ilim öğrenemez ve öğretemez. Öyle bir imkanı yok. O kimse yapsın nafile ibadet senin de öğrenip öğretmekten yine vaktin artarsa nafile ibadeti o zaman Ama nafile ibadet mi ilim mi? İlim. İlim. Bütün İslam alimlerinin ittifakla söyledikleri budur. Cenab-ı peygamber nafile ibadet yapanlara denizin dibindeki balıklar dahi bağfireddiler demiyor. İbadet edenlere nafile, ibadet yapanlara melekler kanatlarını yere serer demiyor. Kim için söylüyor bunu? Allah rızası için ilim tahsil edenler için söylüyor. Kim bir ilim tahsil etmek niyetiyle yola koyulursa Allah o yolu cennete gitmesi için, cennete gidecek şekilde ona kolaylaştırır. Cennete gidecek şekilde o yolu ona kolaylaştırır. Dolayısıyla bizim bu bize emrolunanları açıkça anlatabilmemiz için önce öğrenmemiz lazım. Bunları öğreneceğiz. Öğrenebildiğimiz kadarıyla da anlatacağız. Fakat sakın ha ben bu kadarını biliyorum, millet de beni bir şey biliyor zannediyor deyip bilmediklerimizi biliyormuş gibi söylemek gibi bir tehlikeye kendimizi sokmayalım. Bu da ilmin, ilim öğrenmenin tehlikelerindendir. İlim öğrenmenin çok tehlikeleri var. Ya, i̇lim öyle öğrendin mi tamam her şey kolay değil Cenab-ı Allah insanı her şeyi ibadet İbadet edeni de, nafile ibadet yapanı da imtihan ediyor. Tehlikelerle sığıyor. Nafile ibadetin en büyük tehlikesi nedir? Riyakarlık. Riyakarlık. Peygamber ona küçük şiir gidiyor. Allah, maazallah. Başkası görüyor diye ibadet edeceksin. Niyetin bitti. İhlas kalmadı. Allah için değil sen başkası için ibadet ediyor olursun Allah korusun. Dolayısıyla ilmin de ciddi bir takım afetleri var. İlim böbürlenmeye sebep olabilir. Vay be ben neymişim dedirtir adama. Şuraya bak ya bu kadar insan benim ağzıma bakıyor. Dedirtir bunları insana. Vay be. Birçok insan benim göstereceğim bir işarete bakıyor. Falan. Sen de kendini bir şey zannettin mi? Onlar senin ilminden istifade eder ama sen o ilmin zararını görürsün farkına varmaz. Farkına bile varmaz. Onun için mümin ister alim olsun ister abid olsun. Yaptığı işin tehlikelerinin olabileceğini bilmeli ve o tehlikelere karşı daima uyanık ve tetikte olma. Tetikte olma. Bazen. Bir ayak kaydı mı gider? Ya bir muhafaza buysun hepiniz. Bir diğer husus ayeti kerimenin devamında ve arız an el müşriklerden yüz çevir. Arız insan arız şu ya daktır. Yanak. Arız yani yanak çevir. müşriklere yanakını çevir. Tokat atmaları için değil o incildeki ifadedir. Onlara iltifat etmediğini, onları ifade yerindeyse adam yerine koymadığını göstermek manasında onlardan yüz çevirir. Onlara iltifat etme, onları önemseme. Sen, onların sana verebilecekleri zararı hesaba katarak emrolunduğunu açıkça söylemekten geri durmak. Emrolunduğunu açıkça söyle, tebliğ et ve müşriklerden de yüz çevir. Müşrikler sana davandan vazgeçmek için tehditlerde bulunurlar. Tekliflerde bulunurlar. Engellemeye çalışırlar. Boykot yaparlar, yalnız bırakırlar, aleyhinde propagandalar yaparlar. Yaparlar da yaparlar. Seni dünyaya boğacaklarına, dünyalığa boğacaklarına dair sana vaatlerde bulunarak ayağını kaydırmaya çalışırlar. Hatırımıza gelen ve gelmeyen türlü işler yaparlar. Ta ki sen o emrolunduğunu açıkça ilan etmekten vazgeçesin. Bütün bunlara karşı senin tavrın bir olacak. Sapı alay da edecekler, küçümseyecekler hakaretler edecekler, işkenceler yapacaklar. Ne için? Davandan vazgeçmen için. Ama sen onlardan yüz çevireceksin. Allah sebatını artırsın, ecrinden mahrum etmesin. Topkomur'sinin kâfirlere karşı, kâfirlerin mahkemelerine karşı yaptığı gibi. Ah. Asalet budur. İmanın insana kazandırdığı mertlik budur. Kaç asır önce Firavun'un sihirbazları da Firavun'a böyle demişlerdi. Sen kimsin? İstediğin hükmü ver. Senin hükmün ancak bu dünyada geçerlidir. Bakın bu şerefli duruş bu kadar asır sonra Kur'an-ı Kerim tarafından dile getiriliyor ve kıyamete kadar o duruş ne yapılacak? Bu şekilde yüceltilerek anılacak. Halbuki aynı insanlar birkaç saat önce Firavun'a yakın olmak için Firavun'la pazarlık yapıyorlardı. Biz bu büyücü, büyücülük işini Kazanırsak ve Musa'yı mağlup edersek bizi sana yakınlaştıracaksın değil mi kendine? Evet ha evet diyor, sizlere peyaklaştıracağım. Ücret vereceksin bize değil mi? Bizi ödüllendireceksin değil mi? Tabii diyor, sizi kendime çok da yakınlaştıracağım. Bir anda, Firavun'un yakınında olmayı veriyorlar Bununla da kalmıyorlar, Firavun'un cezasını da küçümsüyorlar. Sen kimsin cezan kim oluyor diyorlar. İmanın insana verdiği asalet budur. İmanın insana kazandırdığı o muhteşem büyüklük budur. Allah'a gerçek manada kulluk yapan dünyadaki bütün tahoti güçleri sersefil görür. Küçücük zerrecikler görür. Ayaklarıyla basıp Ezilecek gibi görür onları. Siz kimsiniz? Kim muhakeme edemez? diyor. Neye dayanarak söylüyor bunu? Haklı olduğundan emin olduğu için bunu söylüyor. Hak öyle büyük bir şeydir. Hak büyüktür. Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüstasındandır. Allah'tan büyük ve Allah hakikatinden yani Allah'ın varlık ve birliği, mutlak hakimiyeti ve Cenab-ı Allah ile alakalı bütün hakikatlerden daha büyük hiçbir şey yoktur. Sen haklı olduğun zaman haklı olmak bakımından allah Teala ile alakalı haklar gibi bir haklılık, bir nasıl bir gerçekliğe sahip oluyorsun. Onun için büyüyorsun. Yani senin haklılığın Cenab-ı Allah'ın hakkaniyetinin bir tecellisidir ifade yerdeyse. Onun için biz haklıyız mümin olarak. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ in kuntum مُؤْمِن۪ينَ Mümin iseniz dünyevi zilletler, dünyevi yenilgilerin ehemmiyeti yoktur. Hiçbir kıymeti yok. İmanınız sayesinde siz ...yine de o kafirlerden üstünsünüz. Yine de o kafirlerden... ...yücesiniz. Fakir olabilirsiniz. Silahsız olabilirsiniz. Yenik düşürülebilirsiniz. Zindanlara atılabilirsiniz. Her bir durumda düşebilirsiniz. En yücesizsiniz. Yusuf Aleyhisselam'ı... ...kardeşleri kuyuya attıkları zaman... Allah kardeşlerine değil ona vahiy indirdi. Biz ona vahiy ettik ki onların bu yaptıklarını gün gelecek onlara haber vereceksin dedik. Ya Allah hakk üzere olan mazlumu böyle destekler. Çıktı. Çıktılar kuyudan kardeşleri baktı ki aynı sefalet içerisinde. Varsın annemden babamdan yurdumdan uzaklaşayım dedi. Madem sizin gibi böyle ne bileyim bu işi yapmayı göze alacak kadar düşen kardeşlerle zamanı gelince hesaplaşacağıma ben inanıyorum. Rabbimin çünkü bana vaat ettiği haktır. Hakka iman insanı öyle bir sebat verir. Zindana atıldığı zaman atılmasına sebep olan azizin karısıydı. O mu yüceydi? Zindanın karısı mu, Azizin karısı mı büyüktü? Zindandaki Yusuf mu yüce, değerliydi? Üstündü. Kendinden emindi. Yoksa azizin karısı mı? Ya? Affedersin. Ne hani tükürdüğünü yalamak derler ya? Yusuf Aleyhisselam ne söylediyse öyle durdu. Hatta Allah'a söyletti de ayrıca. Fakat azizin karısı el-âne hashasal hak dedi. Enâ vettû an dedi. İşte hakkı artık açık açık ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Gerçekten onu kötülüğe ben sevk etmek istedim. Hakk üzere sebat etmenin neticesi budur. Bir şey olmaz. Uzun süre belki sıkıntı çekebilirsiniz. Fakat hakkınız teslim edileceği vakit kazanacağınız zafer, elde edeceğiniz mükafat bir anda bütün sıkıntılarınızı sıfırlamakla kalmayacak. Sahip olacağınız sevinç ve mükafatlar Size her şeyi adeta unutturacak. Onun için müşriklerden yüz çevirmek önemli bir noktadır. Onlar imkan vaat ederler. Fırsatlar vaat ederler. O olmadı korkuturlar. O olmadı bu korkutmalarını ellerden geldiği zaman fiiliyata dökerler. Belki hak ehlinin cesetlerini, bedenlerini yeryüzünden tasfiye de ederler. Öldürürler yani. Zindanlara atarlar, işkencelere maruz kalırlar. Ashab-ı Hulud'a yaptıkları gibi ateşe atabilirler. Bunu yapmaya kalkışabilirler. Fakat eğer siz hak ile büyüyen, hak ile güçlenen insansanız, İnanın, ateşle gelecek olan ölüm sizi ancak bir kıvılcım kadar etkiler. Dışarıdan bakanlar sizi ateşte yakar zanneder ama o ateşin yangınından size isabet edecek olan miktar, ancak o ancak bir kıvılcımın sizin derinizin veya teninizin herhangi bir yerinde bırakacağı küçücük topluyla ucu bir acıdan daha öteye gitmeyecek. Nereden sallıyorsun diyeceksiniz. Sallamıyorum ki. Peygamber Efendimiz selam böyle diyor. Ya. Ne diyor? Şehit dün ölümün acısını hissetmesi sizden herhangi birinizin karıncasının, karıncanın kendisini ısırması kadardır diyor. Karınca seni ısırdığı zaman ne kadar hissediyorsun? Ölüm seni o kadar etkiler. Dolayısıyla ashab uhudut ben inanıyorum, hiç kesin hiç derecedim yok. Ashab uhudut görünürde ateşte cayır cayır yakılıyor görünüyorken onlar o ateşin yakıcılığına bütün kalbimle inan, hepimiz inanıyoruz. Ölümün yakıcılığını o ateşin yakıcılığını bir kılçımdan fazla hissetmediklerine inanıyorum. Ne olacak bir Peki o koca ateşi kıvılcıma dönüştüren güç ne? Onlardaki o güçlü imandır. Onun için müminseniz en yücesisiniz diyor Cenab-ı Allah. Sen imanınla onların ateş azaplarının da üstüne çıkıyorsun. Ayakların altına gülerek geçiyorsun. Evet gülerek geçtiler. Peki sizin bu yaktığınız cehennemler? Ondan kıymeti yok ki dediler. Firavun'la Firavun'la kafa tuttular ya. Tarihte bu böyleydi de günümüzde böyle değil mi? Günümüzde de aynı müminler aynı tabloları sergilediler. Bilenler bilir kısaca ismen zikredeceğim. Alın size Hindistan'da İngiliz mahkemelerinin muhakeme ettiği Abdülkelâm-ı Azat. Amul kelam pardon. Amul kelam azat. İngiliz mahkemesi siz kimsiniz diyor? Ben sizin muhakemenizi kabul ettiğim için bu mahkemenize gelmedim. Mahkememizden korktu da gelmedi demiyesiniz diye geldim. Ben sizden ve mahkemenizden korkmuyorum. Ya bu bunu kime söylüyor? O gün dünyanın yarısına Güneş batmaz ülke dedikleri yarısını hakim olan İngiliz hakimine söylüyor bunu bir sömürge vatandaşı olarak. Evet. Yine oralardan Allah rahmet eylesin Emüla mevdu Ölümle defalarca yargılandı. Hep şimdi hakimlere gülerek ne yapıyorsunuz siz? beni yargılıyorsunuz ama gerçekte kimi yargılıyorsunuz biliyor musunuz? Ben hakkı söylediğim için beni yargılıyorsunuz. Sizin benim temsil ettiğim hakkı yargılama gücünüz yok ki. Bitti. Seyit Kutubu Allah rahmet eylesin idam edilecek. Geliyor Hoca Efendi kılığındaki adam Ey diyor, La ilahe illallah de. Hı. Seyyid Kutum gülümsüyor. Biz bunun için idam ediliyoruz. Siz bununla ekmek yiyorsunuz. Buna onun vaziyetine gülüyor. Halbuki iki dakika sonra, yağlı hurgan boynuna geçirilecek ve Rabbine kavuşacak. Kime kavuşacağını biliyor. Özür dile kurtulursun diye haber gönderiliyor ona. Eğer diyor teşehhütte Allah'ın tevhidini ilan etmek için kalkan bu parmağın, zalimlerden tağutlardan özür dilemek maksadıyla inançlarımdan vazgeçeceksen, geçmemi gerektiriyorsa varsın idam etsinler. Mümin daima zelil bir hayatı. Hele imanı imanına bedel olacak, imanını pazarlık konusu edecek zelil bir hayatı hiçbir zaman izzetli ve imanıyla örtüşen, imanının gereği olan bir ölüme tercih etmez. İşte müşriklerden yüz çevirmek buraya kadar ulaşacak. Müşriklerin şirklerinin önünde taviz vermeyi hissettirecek en ufak bir duruş, en ufak bir tutum yok. ''Veddu lev tudhinu feyudhinun'' diyor ayet-i O Mekkeli kafirlere Muhammed istediler ki sen onlara karşı yumuşayasın, onlar da sana karşı yumuşayacaklar. <gülüyor> Peygamber onları dövmüyordu ki, onlara işkence etmiyordu ki yumuşaklık yapsın. Onun göstermesini istedikleri yumuşaklık. Şu ilahlarınız beş para etmez. Zannettiğiniz gibi ilah değildir. Bu putlar cehennem odunudur. Dediği için biraz yumuşak oluyor. Putlarımıza karşı o kadar acımasız olma diyorlardı. Putlarımızı, putlarımızın ilkelerini, ibadetlerini, bilmem nelerini, ne olur inkar etme diyorlardı. Biraz yumuşa diyorlardı ona. Hiç olmasa gel putlarımıza şöyle bir uzaktan bir defa el sür. O zaman onlar da diyor sana karşı yumuşayacaklardı. Onların yumuşaklıkları neydi? Peygamber'e her türlü işkence. Her türlü zulüm. Arkasından emir ne geliyor? فَلَا تُطُعِ الْمُكَذِّبِينَ Senin getirdiğin hakkı yalanlayanlara... İtaat etme. Senin getirdiğin hakkı yalanlayanlara itaat etme. Müşrikler kim oluyor? Kimdir? Bizim temsil ettiğimiz hakkı başından sonuna kadar reddeden kimselerdir. Biz onlara nasıl itaat edebiliriz? Onların küfür ve inkarlarına nasıl boyun eğebiliriz? Onun için Cenab-ı Allah Onlardan yüz çeviriyor. <Gülüyor> Devam edelim. İnnâke feynâkel müstehzi'in Yani yüz çevirmenin mükafatını hemen zikrediyor Cenab-ı Allah. Muhakkak biz alay edicilere karşı sana yeteriz. Sana yettik biz. Sen onlardan yüz çevirdin ya biz de seni onlara muhtaç etmeyiz. Biz de senin boynunu onların önünde eğdirmeyiz. Sen madem onlar karşısında dik durma yolunu tercih ettin, onların sana verebilecekleri zararlara karşı biz de sana yeteriz diyor. Cenab-ı Allah'ın yanınızda olmasını mı istiyorsunuz? İşte böyle davranınız. Siz, Allah'a bir adım atarsak biz evet, Allah bize karşı koşarak gelir. Yürüyerek gidersek bize karşı, bize koşarak gelir. Onun için bu dinin uğrunda göstereceğimiz sebatın önemi çok büyüktür. Hem bizim duruşumuzun bırakacağı doğru ve hak etki açısından önemi büyüktür. Hem de Cenab-ı Allah'ın yardımı al almak, Cenab-ı Allah'ın yanımızda olması bakımından çok büyük ve çok ehemmiyetlidir. Cenab-ı Allah ne diyor? Kim? Benim yolumda yani اَلَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُولَنَ kimler bizim yolumuzda, bizim uğrumuzda cihad eder, mücadele ederlerse, biz de onlara kendi yollarımızı, kendi yolumuzu onlara gösteririz. Yollarımız hatta bir yol değil. Onlara çıkar yollar gösteririz. Sıkıntılardan binbir türlü yolla çıkartırız, kurtarırız onları. Allah'ın yolunda olmak, Allah'ın sana düşmanlarına karşı yeterli gelmesi için, Şarttır ve gereklidir. Yeterlidir de aynı zamanda. Yeter ki biz duruşumuzu doğru bir şekilde takınalım tavrımızı. Cenab-ı Allah da birileri bizimle alay edecektir. E diyorlar da ya bu asırda diye başlayan nutukları çok işittik. Bu asır dediğiniz nedir kardeşim? Nedir bu asır? Bu asrın özelliği ne? Bu asrın özelliği kafir olmak mıdır? Olan cehennemin dibine kadar kafir olsun. Ben olmuyorum. Var mı diyeceğiniz? Mümin bu diyebilmek durumundadır. Küfrü gerektiren ne varsa hepsi istiyorsanız sizin olsun. Siz bana beni ikna etmek için ya bu asırda diye cümle kurmakla başlamayın. Asır buysa ki bana göre değildir. Alın başınıza çalın. Nereye giderseniz gidin. Ben, biz, her asrın nizamı, her zamanın Rabbi olan Allah'ın nizamının talibiyiz. Cenab-ı Allah dün Rabbul Alemin'di bugün değil mi? Cenab-ı Allah dün bu kitabı Arapların ihtiyaçlarını karşılamak için indirdi de, bu kitap bugün bizlerin ihtiyaçlarını karşılamayacak mı? İşte Cenab-ı Allah'la insan arasındaki fark budur. Sizler birkaç yıl içerisinde on binlerce kanun yaparsınız. Sonra hepsini çöpe atarsınız. Yasalarınızla, anayasalarınızla. Onu da beceremezsiniz. Ama Cenab-ı Allah on dört asır öncesinden bir kanun koyar, indirir. Ve kıyamete kadar bu kanun beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verir. Dolayısıyla bu asırda diye cümleyi kurmak kurarak başlamak bizim işimizdir. Bu asırda da küfür olur mu diyememiz lazım biz. Asıl doğru cümle budur. Çünkü bu asırda insanları istese hakkı hakikati daha kolay görür. Hakkın hakikatin delilleri belgeleri çok daha açık bir şekilde ortadadır. Fakat Zaman bazen öyle bir hadiseler ters yüz oluyor ki bizim cümle kuruluşlarımıza başlangıç yapmamız gereken ifadeleri keferelerin tahakkümü dolayısıyla onlar kurmaya başlayarak cümleler de kuruyorlar. Benim söylemem lazım. Ya bu asırda kafir olur mu? Bu asırda küfür olur mu? Bu asırda putçuluk olur mu? Bu asırda putperestlik olur mu? Bu asırda Görünmeyen, hemen ben söyleyeyim insanlar, şahıslar bilmem neler vesaireler hevaların putlaştırılması olur mu? Bu asırda izimler çöktü, hala izimlerden dev vurulur mu? Bu asırda bütün ideolojiler yerle bir oldu. Komünizm işe yaramadı, sosyalizm işe yaramadı, kapitalizm işe yaramadı, hümanizm işe yaramadı. Her bir haltınız işe yaramadı. Bu asırda hala küfürün peşinde koşulur mu ya? Bu cümleler bizim hakkımız. Fakat onlar akılları sıra ya bu asırda Peki bu asır çok affedersiniz küfür, inkar, hayasızlık, edepsizlik, Allah'a kafa tutmanın asrı mıdır? Var mı öyle bir asır? Böyle olması gerektiğine dair böyle bir asır hiç gelmiş midir? Aksine insanlar hep bu noktada Doğru yoldan sapmışlar ve yanlış yapmışlar. Bu asırda da aynı yanlışı yapıyorlar. Hata içerisindedirler. İşte Cenab-ı Allah küfre karşı duruşlarınızda, direnişlerinizde, başkanıza, arkanızda başka bir gücün bulunmasını beklemenize gerek yok. Başkalarının sizi gelip destek vermesine, size destek vermesini bekleyip ondan sonra ortaya çıkmanıza gerek yok. Hakkı, bu iman imanın gerçeğini, İslam'ın hakikatini, Kur'an'ın hakikatini tek başımıza dahi anlatabilecek kadar güçlüyüz her bir mümin olarak. Bunun için ayrıca, ya işte bunu yapamam da şu şartlardan dolayı falan değil, icap ettiği yerde mümin yapabilmek. Durumundadır. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah inna kefeynakel müsteziin diyor. Seninle alay edeceklere karşı biz sana yeterli geldik. Resulüne yeterli gelen bize de yeterli gelir. verir ki biz o Resulün yolundan gidelim. Salatü vesselamına. Ne yapıyor peki bu alay ediciler? اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا o kafirler öyle alay ediciler, öyle kimselerdir ki Allah ile birlikte başka bir ilah koşuyorlar. Başka bir ilaha ibadet ediyorlar. Başka bir ilaha dua ediyorlar. Başka bir ilahın güç ve kudretine teslim oluyorlar. Veya vehmediyorlar. Vehmediyorlar. Çünkü hakikatte Allah'ın gücü sadece Allah için mevzu bahistir. Yalnız O'dur her şeye kadir olan, yalnız O'dur her şeyi bilen, yalnız O'dur her şeyi yaratan, yalnız O'dur her şeye hükmeden, yalnız O'dur her şeyi çekip çeviren, tedbir ve idare eden. Yalnız O'dur var olmasını istediği şeye ol deyip derhal onu veren ve O'nun istediği gibi olan. Her şeyi bilen O. Hikmeti sonsuz olan o. Kainatı var eden o. Bizi yaratan o. Kainatı bizim emrimize veren o. Ve bizden kendisine kul olmamızı. Bu kainatın üzerinde halifelik vazifemizi yerine getirmemizi bizden isteyen o. Durum buyken alay edicilerin kurdukları cümleler ve yaptıkları itirazların hiçbirisinin kıymeti yoktur. Ya biz hangi çağda yaşıyoruz? Allah'ın yarattığı çağda. Allah'ın yarattığı zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda yaşıyoruz. Dünkü zamana hükmeden kimi değilse, bugünkü zamana hükmeden de aynı Allah'tır. Gelecek zamana da hükmedecek olan odur. Çünkü Allah Hüküm koyacakların en sağlam hüküm koyanları değil midir? Öbür hükümler örümcek ağı, fesat kum kuması, şeytan vesveseleri, iblis nağmeleri, başka bir şey değildir. Bütün beşeri yasalar da, anayasalar da, baba yasalar da, türev yasalar da, hepsi budur şeytan vesveseleri fesat kaynağı. Başka hiçbir şey değil. Çünkü doğru yol bir tanedir. O da allah Teala'nın sırat-ı müstakimidir. O da Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin gösterdiği yoldur. Fesevfe ya O Allah'tan başka ilah koşanlar yani yani İtikat sistemlerini inanç sistemlerini hayat sistemlerini Allah'tan başkalarından alanlar Allah'ın nizamı dışındaki düzenleri kabul edenler Allah'la birlikte başka ilahlar edinmiş olacaklarından cenab Allah bunları tehdit ediyor <gülüyor> yakında bilecekler yakında Bilecekler. allah Teala bizlere müminlerin de gördükleri nimetleri fiilen, kafirlerin de gördükleri cezayı oradan dönüp de anlatma gibi bir imkan vermemiş. Böyle bir şey yok onun de Çünkü imtihan aykır. Ama bazen öyle keferelerle rastlıyorsunuz ki eğer kafir babaları, ataları, dedeleri, her kimse ...dönse gelse ve dese ki yahu sakın kafir olmayın bakın biz perişan olduk, iflahımız söküldü dese bile inanmayacak kadar kafirler var. Maazallah. O kadar da olmaz ki ya, ama oluyor şimdi. Oluyor, oluyor. Bizim bunca ayetlerimizi gördükleri halde iman etmeyenler diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın varlık ve birliğinin ayetleri eksik mi ya? Atomundan galaksilerine kadar, gece ve gündüz, ay ve güneş, sulan bitkiler, yeşeren bitkiler, dünyanın bir tarafı yaz, bir tarafı kış, bir tarafı gece, bir tarafı gündüz. Hepsini Cenab-ı Allah bir anda aynı anda yaratıyor. Değil mi? Şu anda biz burada geceyiz. Öbür yarım küremiz aydınlıktır, gündüzlüz. Şu anda biz yavaş yavaş sonbahardayız. kışa doğru ilerliyoruz. Güne yarın küre tam tersine yaza doğru ilerliyor. Bunun üzerinde düşünülmez mi gerçekten? Cenab-ı Allah aynı anda zıtları, tesatları bir arada yaratıyor. Bu basit bir şey midir haşa? Ve bu ayetler görülmüyor. Milyonlarca ayet görülmüyor. Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, hikmetinin her şeyi çekip çevirip idare etmesinin belgeleri görülmüyor. Görülse bile bir adım daha ileri atılarak şu neticeye varılmıyor. Bu kainatı her şeyiyle düzenleyen, var eden Allah, beni de her şeyiyle var etmiştir. Hayatımı da o düzenleyecektir. Varılmak istenen, varmamız gereken sonuç budur. Madem ki bu kainatı ve beni ben dahil olmak üzere her şeyimi tanzim eden düzenleyen Allah'tır. Değil mi? Beynimi yaratan o. Konuşma kabiliyetini bana veren o. Öğrenme imkanımı, öğrendiklerimi lütfuyla sizlere aktarabilme imkanını sizin aynı şekilde her bir iş yani ne yapabiliyorsak bütün bunları bu imkanları bize veren kim? O. Ve biz ciddi bir çaba ve gayrete Iı, ...gerek olmadan bütün bunlara, bu imkanlara, bu nimetlere sahip olabiliyoruz. Bütün beşeriyet malını, mülkünü verse... ...bir tek buğday tanesinden bir başak çıkarabilir mi? Var mı öyle bir şey? Yok. Ama bakın biz buğdayın kilosunu bilmem kaç liraya alıyoruz. Ya bütün beşeriyet... Bütün imkanlarını bir araya getirse, bir tek buğday tanesinden veya isterseniz bir ton buğdaydan, bir başak tanesi bitiremez, çıkartamaz. Var mı öyle bir şey? Yok. Mümkün değil. O halde, Cenab-ı Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini bu kadar hakimiyetini bilip gördükten sonra, iş senin hayatını tanzim etmeye gelince... Neden Allah'ın şeriatını inkar ediyorsun, reddediyorsun? Gücün varsa, senin hayatının nizamıyla alakalı, senin bünyende var olan ve dışarıda kainatta var olan her şeyi reddet, onlarsız yaşa bakayım. Var mı öyle bir şey? Mümkün mü bu? Mantık peki, madem ben bunu yapamıyorum, madem bütün bunlar Allah'ındır. Hayatımı da Allah'ın kanunlarına göre tanzim etmem gerekir. Sonucu son derece akli ve doğal bir sonuç değil midir Allah rızası için? Belki de en büyük akli gerçeklerin doğurduğu akli bir sonuç budur bu. Bundan daha büyük bir akli gerçek belki de yoktur. Durum buyken yine insanlar Allah'ı inkar edebiliyor, şeriatini, dinini inkar edebiliyorlar. Ne kadar büyük bir akılsızlık. İşte bunları Cenab-ı Allah tehdit ediyor. Fesevfe ya'lemûn Pek yakılda bilecekler. Ne bilecekleri anlatılmıyor ki tehdit etkileyici olsun. Sıkılabiliriz. Kafirlerin küfrü bizi üzebilir. Rahatsız edebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kalbi daralıyordu. Canı sıkılıyordu. Buna karşılık Cenab-ı Allah ona ne dedi? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Yemin olsun onların söyledikleri küfrü gerektiren sözler sebebiyle kalbinin daraldığını, göğsünün daraldığını biliyoruz. İşte Cenab-ı Allah budur kalbinizde bir sıkıntı olmayı versin. Onu dahi bilir. Peki böyle olunca sıkılınca ne yapacaksın? Ya Kur'an-ı Kerim böyle bir şifadır kardeşler. Hem kalplerimize şifa hem toplumdaki hastalıklarımıza şifa, hem ahlakımıza şifa, hem siyasetimize şifa, insanlığa her konuda şifa. O zaman <gülüyor> Rabbini hamd ile tesbih et. Onu her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh bil. Rabbim sen yüceler yücesisin. Her şeye kadirsin. Her şeyin halikısın. Her şeyin rızkını veren sensin. Bütün işleri çekip çeviren sensin. Ben sana teslim oldum. Kendimi de hayatımı da sana teslim oldum, ettim. Sen nasıl istiyorsan ben bunu kendi irademle böyle tanzim etmeye çalışacağım. Ve secde edenlerden ol. allah emanet olun. İşte insanın şerefi buradadır. Secde eden insan şereflidir. Çünkü o Allah'ın şerefli kıldığı bir mahluk olarak Allah'ın emrine riayet ediyor. Resul-i Ekrem'e verilmiş bir emirdir. Kainatın en hayırlısı, en üstünü alemlere rahmet olarak gönderilene işte Cenab-ı Allah ve secde edenlerden ol diyor. Biz ona benzemeye çalışıp, çalışmayıp da kime benzemeye çalışacağız? Onun için secde namazın en büyük amelidir. Namazın içerisindeki çokça namaz kılarak secde edenlerden olunuz. Ve'abud <Sessizlik> rabbeke hatta ya'tiyeke'l yakîn. Yakin yani kesin olarak geleceği bilinen ölüm sana gelinceye kadar ne yapacaksın? İbadet edeceksin. Ölüm geleceği kesin. Demek ki çok ibadet ettim bu kadar yeter. Veya ben şu mertebeye vardım bu kadar yeter gibi. ...vehmi ve cehli şeytan vesveselerine kulak asmayacağız. Hiçbirimiz hiçbir şekilde peygamberi haşa aşamayacağına göre... ...aşmak şöyle dursun ona yaklaşmamız bile imkansız olduğuna göre... ...o peygambere ölüm gelinceye kadar ibadet emrolunduğuna göre... Bizim de bundan başka bir yolumuz yok. Cenab-ı Allah'a evvela sahih bir iman ile, saniyen doğru vaktinde şartlarına, rükünlerine yapılan, göre yapılan temel bir ibadet ile, üçüncü olarak da, hayatın her bir ilişkisini, her anını, her duruşu. Şeriatın istediği şekilde şekillendirip ve ifa etmek için bütün gayretimizi ortaya koymak suretiyle Cenab-ı Allah'a ölünceye kadar ibadeti sürdüreceğiz. Böylelikle ibadet eder halimizle Allah'ın huzuruna çıkacağız. Çıkıncaya kadar. Rabbim. Kendisine ibadet ettiğimiz bir vaziyetteyken ruhumuzu kabzettik inşallah. Bu namaz olur, bir iyiliği emretip münkerden alıkoymak olur, bir hakkı tebliğ etmek olur, bir kişiye doğru olarak yardım etmek olur, sadaka vermek olur, ne şekilde murad ederse ama ibadetlerden bir ibadeti ifa ederken canımızı almayı munasib ve bileser edersin. Subhane Rabbelke Rabbil İzzeti amme yasifun selamun aleyhi Velhamdülillahi Rabbil alamin Evet. Böylelikle Hicr Suresi bitmiş oldu. 15. sure. İnşallah kısa bir fasıla verip Nahl Suresine başlayacağız inşallah.